Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmeduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'ud billahi min shururi anfusina wa min sayyi'ati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla leh, wa man yudlil fala hadiya Eşhedü en la ilaha illallah wahdahu la şerika leh ve eşhedü enne Muhammeden abduhu ve resuluh. Ya ayyuhallazina amanuttaqullaha haqqa tuqatih fala tamutunna illa wa entum muslimun. يا أيها الناس اتقذوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زرجحة وبث منهما رجالا كثيرا ونساء فاتقوا الله الذي تساءلون به الأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يسلح لكم أعمالكم فيغفر لكم ذنوبكم ومن يطئ الله ورسوله فقد فاز فزلا عظيما Ana vatan. kelamullah. La khair al sallallahu aleyhi ve sallam. La sharr al-amuri, muhtesatıha. La kulla hoş geldiniz. Bugünkü tevhit dersindeki konumuz babımızın altıncı babı olan bir belanın kaldırılması veya hiç gelmesin diye engellenmesi niyetiyle bunu kast ederek halka ip ve benzeri şeyler takılmak şirktir. Şirkin kısımlarındandır. Musannif Rahim Ahullah bu mevzuyu izah sebedinde bir tane ayet zikretmektedir ki bu Zümer suresinde 38. ayettir. Ellerinizdeki noktada da yazılı. Akabinde de dört tane hadis zikretmektedir. Ancak bu dört hadisten üç tanesi zayıftır. Bir tanesi sadece sahiptir. Bu hadislerin zayıflıkları ise sadece senet cihetindendir. Mana cihetinden değildir. İnşallah Teala onları izah ederken bunlara değineceğim kısmında olsa. Hüseyin <Gülüşmeler> ve ayetin açılımı sadedinde, izah eder tarzı hadisleri seçmiş, devamında da, onlar sizin elinizdeki notlarda yok, bu ayet ve hadislerden çeşitli hükümler çıkarmıştır. Biz de inşallah onları tek tek zikredeceğiz, elimiz dönünce izah etmeye çalışacağız. Bu esnada ismi geçen, yeni zikredilen değerli şahsiyetler, sahabe tabi'nin tabi, tabi, tabi başta olmakları, ismi geçen değerli şahsiyetler hakkında da dersimizin anlatımının e, akabinde onlara hakkında çok kısa bir e, izah vereceğiz inşallah. Bugün de ismi zikredilip de hakkında çok kısa izahat yapılacak. 5 tane değerli şahsiyet var. Biliyorsunuz bizim ülkemizde yaşadığımız bu coğrafyada ve eğer başka coğrafyalardan haberimiz varsa İslam coğrafyalarının genelinde insanlar bir kısım belayı def etmek için yani mevcut Kendisine bulunan belayı uzaklaştırmak için veya bazı belalardan tamamen uzak durabilmek. O belalar kendisini hiç uğramasın. Kastıyla bazı şeylere takılmakta. Bazı şeylere sığınmakta var. Ve bu o kadar çok yaygınlaştı, o kadar çok kabul görür oldu ki artık sanki neredeyse bu günden bir parçaymış gibi avullanmaya başlandı. Hatta bu da hemen şu an aklıma gelen bir anımı zikredeyim. Bir vesileyle Kıbrıs'taydık. Sene 94 veya 95. bir arkadaşımız araba almış amasalim kardeşimiz ben de ona hayırlı olsun diye şöyle kocaman şu büyüklükte yaklaşık 10 santim çapında bir nazar boncaya aldım astım arabasına <gülüyor> ve bunu sadece iyi niyetlerle yaptım yani onunla kastım Allah azze ve Celle koşmak filan değil bilakis bize böyle öğretildi Böyle gördük toplumumuzda bu yaygın, kabul görmüş, dinini öğrenmeyen, araştırmayan insanların düştüğü genel hatadır ki gördüğünü doğru kabul eder. Üzerinde bulunduğu yolu en hak yol, en gerçek, eserli yol. Dinin indirdiği, öğrettiği hakiki yol zanneder. Biz de bu hal üzere bunu yaptık. Hatta o zaman cam parçası, adamın camı kırılacaktı günde. Bir viraj alırken sıçradı. Az daha zarar veriyoruz kalanlar. Faydalanıyor bak. Ve bu nazar boncuğunu biz o zamanki düşünmemiz de nazarı gideriz. Kazayı belayı önler. Niyetiyle asmıştık, tutakmıştık. Arkadaşımıza da hediye etmiştik. Bundan dolayı ve bunun gibi bildiğimiz ve bütün şirklerimizden veya şirke götüreceğimlerimizden Allah Azze ve Celle'ye terbiye ediyorum. Ve sizlerden şahit yapıyorum. Bu ön girişten sonra bir girelim bakalım. Musal-i Allah ne demiş? Hangi delilleri zikretmiş ve bunlardan ne gibi hükümler istinbar etmiş? Alimler, izahında ne demişler? Muhammed bin Süleyman et-Temini ilk olarak Zülay Suresinden 38. ayeti zikreder demişti. Bu konu başına delil olarak. Neydi konumuz? Belayı def etmek veya hiç gelmesin diye uzaklaştırmak için nazar boncuğu Halka ip gibi şeyler takınmak şirktir. Konumuzun başlığı bu. Bu ayette zikredilen belli oha zikredilen ayette Allahu Teala şöyle buyuruyor. Kul esara'aytun ma ted'un min dunillah in eradeni Allah bizurrin hel enta shafaatud durri el iradeni bi rahmetin hel kunne ümmitkâr rahmeti kul hasbi Allah aleyhi tevekkelül tevekkilun yani tercüme edecek olursam ki ey resul ne dersiniz Allah'ın dua ettiğiniz şeyler şayet Allah bana bir zarar vermeyi dilerse onun zararını kaldırabilirler mi Veyahu dua ve kimseler nesneler ''Allah bana bir rahmet dilerse o rahmeti tutup engelleyebilir mi?'' Olan sorunun cevabı açık. Bu açıklığından dolayı ''Kul hasbi Allah. ''De ki Allah bana yeter.'' Yani Allah'ın dışından dua edilenler, sığınılanlar, müret buna güç getiremeyeceği için ve biraz sonra yızahta da söyleyeceğimiz gibi müşrikler de bunu bildiği ve ikrar ettiği için Kul hasbi Allah. Peki ki Allah bana yeter. Yani bütün bunlar için zarar veren, zararı kaldıran, fayda veren. Bunlar için sadece Allah bana yeter. Öyleyse tevekkül edenler, güvenip dayananlar, sırtını yaslayacaklar sadece Allah'a yaslasınlar. Sadece Allah'a tevekkül etsin. Ayet bu. Özlü sözlerle Allah Azze ve Celle birçok şeyi içerecek bir indirmiş. Fizimler Suresi 38 ayet. Bu ayetin tefsirinde i̇bn Kesir Rahimahullah der ki ayette geçen bu Allah'ın verdiği zararı kaldırmak hususunda da veya Allah'ın dilediği ve nasip ettiği rahmeti engelleme tutma hususunda kendisinden dua edilenler, yardım medet umulan hiç kimse, hiçbir şey Allah'ın dışına güç sahibi değildir. Allah dışında hiçbirisi buna güç yetiremez. Bu aşikardır müşrikler de zaten bunu böyle söylüyorlar. Onu böyle kabul ediyorlar. Böyle inanıyorlar. O zaman, velhasıl Allah. Yani Allah bana kifayet eder, yeter. Allah kendisine sığınmak için, rahmeti dilenmesi için veya inen zararı, musibeti kaldırsın diye dua etmek için Allah yeter. Ki buna ancak Allah kudret sahibidir, bütün sahibidir. Öyleyse tevekkül edenler Güvenip dayananlar. Sadece Allah Azze ve Celle'ye güvenip dayansınlar. Çünkü bu ümmetin de peygamberi olan aynı zamanda kavminin ve bu ümmetin peygamberi olan Hud Aleyhisselam için çok önemli birkaç ayet zikredilmektedir. Hud suresi 54, 55 56. ayette ki orada allah Teala Hud suresine geçen Hud kavminin Hud Aleyhisselam'a yönelik bir tehdide Hud Aleyhisselam'ın buna cevabını zikretmekte. Orada diyor ki İn su, Kud aleyhisselamın kalmi. Biz sadece şunu söylüyoruz, bizim ilahlarımız var ya, onlar sana kötülükle dokunacaklardır, sana kötülük vereceklerdir. Başka bir şey söylemiyoruz. Bu yaktıklarından sonra, bu da sonra, onları bu inkarından sonra diye Hud aleyhisselam tehdit eder. Kud aleyhisselam ne der peki? Söyledi: "İni, uşhedullah ve enni mimma tuşrikon O da der ki, o zaman kalbine hitaben şüphesiz ki ben Allah'a şahit tutuyorum. Size de bu söylediğime şahit olun. Ben sizin eş koştuklarınızdan, Allah dışında eş kurtklarınızdan vereyim, uzan. Onlarla alakam yok. Resulullah da buna dair bir ifaari var kavmine ve babası ve kavmine karşı beri oluşunu ifade eden Duyurusu vardı. Bugün de Hud Aleyhisselam'ın duyurusu mevzumuzun içerisine getirdi. Ben Allah'a şahit tutuyorum. Neye? Sizin eş koştuğunuz, sığındığınız bu Allah'ın dışından istekte bulunduklarınızın yanlış işte olduğuna dair. İkrarda bunlara Bundan beriyim. Bunu ikrar ediyorum. Bunu dile getiriyorum. Ve bu usta da Allah Azze ve Celle'yi şahit ediyorum. Aynı zamanda sizlere şahit olun. Bu yaptığım işe şahitler olun. Madem benim davetimi icabet etmiyorsunuz, o zaman size de bu yaptığım işe şahitler olun. Devamında da meydan okuma. Tekiduni cemiyan sümme la veriyor. bana hepiniz kızak kurun. Ve bana mühlet de vermeyin. Yani kurduğunuz tuzaktan beni haberdar etmeyin. Yapacağınız tuzaklara karşı tedbir almam için bana mühlet tanımayın. Neden? İnni tevekkaltu alallah rabbii ve rabbikum. Çünkü ben, benim de sizinle Rabbiniz olan Allah'a tevekkül ederim. Sizin kuracağınız tuzaklar bana Allah'ın dilediği kadar berlendir. Öyleyse Allah Azze ve Celle'ye ona tevekkül edin. Dayanmak en güzel, en kesin çözümdür. Kurtuluştur ben bunu yapıyorum istediğiniz kadar ona tuzak kurun. مَا مِنْ دَابْبَتٍ اِلَّهُ وَاَخِدُنْ بِنَا سِيَتِهَا Ne kadar canlı varsa yeryüzünde Allah onların hepsinin alnını, terslerini yakalamıştır. Yani hepsinin kaderi onun elindedir. Hepsinin hareketi onun elindedir. Dolayısıyla değilsiz dünya dünya alemin bana ve bana bir tuzak kursanız bana Allah'ın ne dediği kadar fayda veya zarar vereceğiniz için ben Allah'a tevekkül ediyorum. Rabbi Şüphesiz ki Rabbim dost var üzerindedir. Onun emirleri, hükümleri dost var Onun peygamberleri acil ele yaptığı davetin tamamı istat-ı müstakindir. Hud aleyhisselam davetini kabul etmeyen kavmine ve kendisini tehdit eden kavmine res çekti Niye? Çünkü o tevekkül edenlerin en alasıdır. Rabbine tevekkül etti. Bilmedi ki, dememiz Aleyhisselatü Vesselam'ın amcası oğlu İbn Abbas anh, söylediği ve gelen bize izah edildiği gibi cümle alem birleşse, birisine fayda vermeye çalışsa ancak Allah Aleyhisselatü Vesselam dilediği kadar, yazdığı kadar faydalanır. Tam zıttı cümle alem birleşse, birisine zarar vermeye çalışsa, Allah'ın dilediği kadar zarar verecektir. Daha fazlasını müşteri yapmaz. Hür Aleyhisselam da bunu biliyordu ki müşrik bir kavim Allah'ın peygamberine ancak ancak Allah'ın dediği kadar zarar Bundan dolayı Rabbine tevekkül etti. Ki Hür Aleyhisselam'a tabi olan inanan çok az bir tördü. Ona rağmen ona inanmayanlar kalabalık çoğunluk olmasına rağmen onun tevekkül Allah'a ve Çünkü tevekkül güvenip sadece Allah'a zeyreyle. Başkasına yapılmaz. Umm'a, sığınma, sırtını dayama, kaydanın veya zararın geleceği, asıl mercinin Allah olduğuna, bilin, olduğunu bilmek ve buna mutmain olmak, ona dair hareket etmek tevekküldür. Bunlar. Öyleyse bize ilk zikredilen dinin ve zikredilen ayette geldiği gibi tevekkül edenler, Allah'a tevekkül etsinler hükmünde Hür Aleyhisselam'ın yaptığı gibi yapacağız. Bu bizim için örnektir. Allah Azze ve Celle, Geçmiş kavimlerden niye örnek verir? Sadece kıssa olsun, hikaye olsun, veya haşa ve Kur'an sayfaları açsın diye değil. Muhakkak onlarda bir var. Bir hikmet var. Ders var. Onlar bizim için örnek. Geçmiş kavimler örnek. Geçmiş peygamberlerin kıssaları örnek. Onların yaptığı, istediği düştüğü hatalar, işlediği günahlar, şirkler örnek. Önemli, güzel şeyler. Örnek, ondan ders alacağız. Onu örnek edineceğiz. Yapılan hatalar, günahlar, kötü örnek, şu misala müsal olmaz, kötü örnek o zaman onlardan ders alacağız, ibret alacağız, uzak duracağız. Peki Hud Aleyhisselam'ın bu davranışına nasıl ibret alacağız? Tevekkül edenler Allah'a tevekkül etsinler ayetinin gereği. Hud Aleyhisselam gibi Allah'a tevekkül edeceğiz. Allah Azze ve olan inancımız, teslimiyetimiz, yakinimiz ne kadar kuvvetliyse ona olan tevekkülümüz o kadar kuvvetli olacaktır. Bir insan Rabbini tanırsa, ve insan Rabbi Azze ve istediği dini öğrenir ve yaşamaya gayret ederse her an Rabbinin yanında olduğunu kendisini her an gördüğünü, işittiğini, halinden haberdar olduğunu bilir o sebeple İbrahim Aleyhisselam'ın ateşe atılırken ki haline bürünür o ateşe atılırken Rabbine bir şey diyor musun? Ben İbrahim Aleyhisselam'a o zaten benim halinden haberdar dedi hiçbir şey demedi beni kurtarsın Beni bu ateşe attırmasın filan O benim halimden haber var. Nitekim mancılıkla atıldı. Biliyorsunuz ne değil. Kuşlar siz benzer. Mancınık atıldı. Atılıyor gidiyor ateşin içine düşecek. O ateş ona selamet oldu. O ateş ona zarar vermeyecek bir hale geldi. Ey Yusuf İbrahim'e zarar vermeyecek hale dönüş emriyle o ateş ateşlikten çıktı. Yani yakma özelliği gitti. Çünkü Allah her şeye kardır. Ateşin yakma özelliğini kim gider Allah'tan başka? Veya ateşin içine giden adamı kim kurtarır başka? Allah Azze ve Celle'den başka. Mümkün değil. İşte Allah'ı tanıyan, bilen, Allah Azze ve Celle'nin dinini öğrenip yaşamaya gayret eden insan, Allah Azze ve Celle'yi her an yanında hisseder. Dolayısıyla ona olan tevekkülü, ona olan güvencesi başkası gibi olmaz. En yüksek olur. Tevekkül sadece ona yapılır. Mukatil, Tefsir alimlerinin büyüklerindendir. Bu ayetin manası üstünde belki, Allah Azze ve Celle'nin onlara de ki, Allah bana bir zarar vermek isterse, Allah'ın dışından bu kaldırabilir mi? Veya rahmet vermek isterse bana o rahmeti tutabilir mi? Sorusunu Nebimiz Aleyhisselatü Vesselam müşkilere sordu. Onlar, Buna susarak cevap verdiler. Çünkü biliyorlardı ki Allah'ın rahmetini tutabilecek kimse yok. Gene biliyorlardı ki kendilerine inen musibeti onların dua ettikleri, kulluk yaptıkları, şirk koştukları varlıklar kaldıramaz. Peki niye hala yapıyorlardı onlara şirki? Niye hala onlara dua ediyorlardı? Onların inancı bu dua ettikleri, kulluğun bir kısmını yaptıkları, tazimde bulundukları varlıkların kendileriyle Allah arasında bir vasıta aracı olduğuna, şefaatçı olduğuna inanıyorlar da ondan dolayı yapıyorlar. Geçtiğimiz dersler de buna biliyorlar Biliyorlardı ki onlara zarar veya fayda veremez. Biz sen o taptıklarının burnunu kırsan veya başka bir zarar versen veya şeklini şemalini değiştirsen İbrahim Aleyhisselam'ın eline baltayı alıp yaptığı gibi onlar hiçbir şey yapamazlar. Karşılık veremezler buna. Bu zararı engelliyemezler. Bunu biliyorlar. Ancak onların öyle bir inancı var ki bu dua ettikleri canlı veya cansız şeyler onların Allah katında şefaatçiler olacak. Veya kendilerini Allah'a ve sunup aracılık yapacak aracılar olacak, vesileler olacak. Öyle inanın. Bu haftalarda indiğimiz gibi bunlar beş sınıftır biliyorsunuz. Melekler, peygamberler, salih insanlar, cinler ve cansız ağırlıklar. Taş, ağaç, benzer şeyler. Evet. Bu ayet ve buna benzer hükümleri ihtiva eden ayetler bize açık ayan beyan beyan eder ki Allah'ın dışından birilerine kalbi bağlayarak fayda talep etmek veya zararı kaldırılmasını talep etmek ve kalbi bunun için bağlamak iptal edilmiştir. İslam bunu iptal etmiştir. Ve bunu şirk diye sinirlenmiştir. Mevzumuza giriş sadetini zikrettiklerimizi bir hatırlayın. Biraz sonra hadislerde de gelecek onlar inşallah. İşte bu sığınılanlar, dua edilenler veya mered umulan şeyler bu maksatla kişinin üzerinde taşıdığı veya evine astığı veya yanında bulunduğu evine, arabasına benzer şeylerde bulundurma istediği o şeyler hiçbir şeye güç getiremezler. Bunu biliyorlar. Ancak bunlar vesile de olamazlar. Çünkü herhangi bir husustaki vesile ancak Allah'ın veya Resulünün yaptığı ve mübah kıldığı vesiledir. Başkası vesile olmaz. Kendiliğimizden bir şeyler vesile yapamayız. Veya dine sokup bu mübahtır, bu caizdir diyemeyiz. Bundan sonra izah gelecek olan, hadislerde izaha gelecek olan bu tip şeyler, medet umulan şeyler şirk diye isimlendirilir. Yani Allah'a affetmeyeceği, asla affetmeyeceğini zikrettiği büyük günahların en büyüğü, zulümlerin en şiddetlisi, en köküsü olarak isimlendirilen Allah'a eş koşma diye isimlendirilir. Yine bu ayetlerde allah Teala Allah'ın dışından birilerine dua etmek şirk ehlinden Allah'ın dışından birilerine rağbet edip istemek Allah'ın gücü yeten hususlarda rağbet etmek istemek şirk diyesimlendirilmiştir. Bunu yapan şirk ehliliyesi denilmiştir. Ve Allah'ın dışından birilerine tevekkül etmek de aynı şekilde şirk bunu yapan kişi şirk diye isimlendirilmiştir. Allah bu ayette bunu Açık ortaya bir. Öyleyse ibadet çeşitlerinden hiçbirisini Allah'ın dışında görülen yapmayacağız? Sadece yönelik isteyeceğimiz zat Allah Azze ve Celle olacak. Korunma talebimiz veya tevekkülümüz sadece Allah Azze ve Celle olacak. Başkasına olmayacak. Bu ayetin zikri bittikten sonra denir ve bak edilen ilk hadis. hadis Ahmet bin Hamel'in Müslüman'da rivayet edilmektedir. İmran bin Hüseyin radiyallahu gelmekte. O der ki Nebi sallallahu aleyhi ve sellem bir adamı gördü ki onun elinde sarı bir halka vardı. Dedi ki bu nedir? O da ben bunu ben vahineden dolayı yaptım. Vahine. Ne olduğunu biraz sonra söyleyeceğim. Uzunca Aleyhisselatü ve Vesselam onu at dedi. Şüphesiz ki o senin acizliğini sıkıntını arttırır, azaltmaz, yok etmez. Muhakkak ki sen o senin üzerindeyken ölseydin ebediyen asla felaha kurtuluşa yaramaz. Bu hadis zayıf, senedi zayıf. Halimler diyorlar ki, İslam'ın genel kaidelerine uygun olan zayıf hadislerle amel edilir. Ancak İslam'ın içinde sahih kaynaklara geçmeyen, İslam'ın yeni ortaya çıkartan zayıf hadislerle amel edilmez. Bu önemli Bunu tekrar edeyim. Çünkü tahmin ediyorum içimizden bir kısım arkadaşımız bu hükmü bilmiyor. Zayıf hadis deyince o adı zayıf hadisin tamamıyla amel edilmez yavrum. Şeyhülislam ünitemine başta olmak üzere bir kısım sulcu alimler derler ki zayıf hadisler eğer İslam'ın içerisinde mevcut hükümleri açarsa dek onu tefsir ederse dek bir hüküm getiriyorsun, onlar öyle gelir. Ama İslam'ın içinde bilinmeyen, vaki olmayan bir hüküm içeriyorsa bir mevzu ortaya döküyorsa o zaman onunla amel edilmez veya zayıf hadisler eğer İslam'ın içerisinde mevcut hükümleri açar sabette onu tefsir eder sabette bir hüküm getiriyorsa onunla amel edilir ama İslam'ın içinde bilinmeyen vaki olmayan bir hüküm içeriyorsa bir mevzu ortaya döküyorsa o zaman onunla amel edilmez veya sayad-ı bildirilen bazı sabit hükümleri ortadan kaldıracak veya onlara başka bir isim verecek şekilde gelen zayıf hadislerle amel edinler. Buna hemen iki örnek vereyim. Örneğin Tirmizi'de Resulullah S.A.V'dan ve sahabesinden akşam ile yastı namazı arasında iki rekat, altı rekat ve yirmi rekat namaz kılana dair bazı müjdeli haberler verilir. Ümmetin arasında bu evvabi namazı diye Bu üç rivayetin tüm yıllarda zayıftır. Yani akşam namazıyla yas namazı arasında kılınabilecek nafile namazlar sahi hadislerde gelmemiştir. Hepsi zayıf hadislerde gelmiştir. Şimdi İslam'ın içerisinde mevcut olmayan bir hüküm zayıf hadise girdi mi? İşte bu hadiste amel edilmez. İkinci cevab. Evvabi'in namazını, Resulullah Aleyhi ve ı sınavda, salatü duha, salatü levvabi'in demiştir. Duha namazı, evvabi'in namazı demiştir. Evvabi'in, çok tövbe eden, Allah'a çokça yönelen, çokça rücu eden demek. Dolayısıyla evvabi'in namazı, Allah'a tövbe edenlerin, Allah'a kullukta sallı olup, bunu arttıranların namazı manasına gelir. Şimdi duha namazını, yani deve yarılan ayaklarının yanmaya başladığı vakitte kılınan sabah namazıyla öğlen namazı arasında kılınan o namazı a.s. evvabin namazı diye isimlendirdi. Akşam da yatsı namaz arasında kılınan ve evvabin de isimlendirilen 2-6-20 de kat diye ayrı, ayrı lafıza ayıran hadis de gene evvabi'nin namazı diye bilinir. E şimdi İslam'ın sahi hadisiyle bildirdiği bir hüküm başka bir zamana tahsis edilir. Hep zayıf. İşte bu o zayıf hadisi amel edinmez. Ama bakın hadise, zayıf hadise. İmran bin Hüseyin nebi Aleyhisselatü Vesselam, bir adam görüyor ki vahine denen bir rahatsızlığı gidermesi için sarı bir halka takıyor. Bir dönem Bizim ülkemizde de stres halkası diye meşhur olmuştu. Hatırlarsınız herhalde. Böyle birisini gördüğü zaman bu yaptığı işi kınıyor. Ve diyor ki o senin medet umduğun rahatsızlığa şifa vermez bilakis o rahatsızlığını arttırır, sıkıntını arttırır. Ve sen o hal üzere olsaydın ebediyen felaha kutluşa Senin Senede falan olan bu hadisin içeride hüküme bakalım. Vahime dediğimiz şu omuzla kol arasındaki bir damarda bulunan rahatsızlık. Bir anlayışla göre bu. Bir anlayışta da kol pozosunda olan sadece erkeklerden olan bir rahatsızlık. Bu rahatsızlığı gidermek için kola veya pazıya takılan bir halka Adamın yaptığı iş bu. Adam bunu niye yapıyor? Bu rahatsızlığı gidersin diye yapıyor. Bu rahatsızlığı, bu acıyı, sancıyı, sıkıntıyı gidersin diye takıyor. Peki İslam'da böyle bir şey var mı? İslam böyle bir halkayı, ipi, kurdelayı, nazarlığı, benzeri şeylere herhangi bir rahatsızlığı gidersin veya herhangi bir sıkıntının gelmesini tamamen engellesin diye şeriat yapmış mı? yok. Bilakis bu hadisin içerisindeki, içerisindeki hükümlerle tükretmiş. Allah dışında hiçbir şeye tevekkül edilmemesini öğretmiş. Sadece Allah Azze ve Celle'den istenebilecek şeyleri başka hiçbir kimseden melek, peygamber, cin insan, canlı, cansız hiçbir kişiden nesneden istenmeyeceğini öğretmiş. Öyleyse bu hadisin içerdiği hükümleri amel edilir mi? Edilir. Çünkü İslam'a yeni bir hüküm getirmedi. Bilakis İslam'ın içerisindeki mevcut sahih e, kaynaklardan bize ulaştırılmış hükümleri açarsa onlara yeni bir e, izah getirirse bir hüküm içerdi. Nedir o hüküm? O dağatsızlığını gidermez. Bilakis arttırır. Ve sen o hal üzere ölseydin yani bu bana fayda verir inancıyla ölseydin ebediyen yani kurtuluş ermez. Niye? Çünkü bir başka rivayette 4. hadis olarak zikredeceğiz. Bir başka rivayette der ki Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Her kim bir temime takarsa muhakkak ki şirk koşmuş olur. Temime niyetle takılır? İşte o adamın taktığı halkayı taktığı niyetle takar. Korusun diye, muhafız diye ya o gidersin diye takar. Dolayısıyla senedi zayıf olan bu zayıf hadislerde de biz hükümlerinin tamamını almasak bile konumuz sadedinde istifade ederiz. Bundan menfaatlenir, faydalanırız bilim alma ve onu yaşama cihetinden. Demek ki vahine türü veya başka herhangi bir rahatsızlığımızı gidersin diye Allah'ın ve Rasulünün sebep yapmadığı şeylere göbek bağlı olarak, ondan medet umarak kalbimize ona bağlı olarak umut içerisine girmeyeceğiz. Ondan bir fayda veya zarar beklemeyeceğiz Bu kişiyi felaha değil helâke sürükler. Yani kurtuluşa değil, sapkınlığa sürükler, helak olmaya efendime söyleyeyim, cezai hak eden bir amel işlemeye sürükler. İbrahim Allah bu getirdiği delile şahit olmak üzere sahabe arasında meşhur bir sözü getirir. Nedir o söz? Enne şirkel esgâr ekberu minel kebâir Şüphesiz ki küçük şirk büyük günahların en büyüklerin iki tane lafız küçük şirk ve büyük günah bunlara biz bundan önceki derslerimizde sohbetlerimizde değinmiştik küçük şirk dediğimiz kişiyi dinden çıkartmayan ancak Allah azze ve celle'den yapılması gereken isteği onlardan istendiği zaman kişiyi büyük günah sahibi yapan şirk. örneğin birisi üzerine bereket olsun diyor uğur olsun diyor. Veya nazardan kurusun diye bir şey taktı. Bu ülkemize bunlar oluyor mu? Muska takılıyor, ip takılıyor, nazar boncuğu takılıyor değil mi? Herkese evlerimize, işte az önce benim başından geçen örneği anlattım, arabalarımıza, benzeri bulunduğumuz ortamlara nazar boncuğu takıyoruz. Aklalı takıyoruz. İde dalı takıyoruz. Değil mi? Herkese çocuğumuz oluyor. Özellikle çocuk olduğu zaman kadınların genelde de boyun büktükleri bir kısım İslamı aykırı amellerde, işlerde bulunuyor. Nedir onlar? Mesela gözü, nazarı veya sarılık hastalığının uzak tutsun diye altın takılır. Başının altına yasının altına Kur'an konur. Veya o ortamda, o çocuğun bulunduğu ortamda işte beşiğine veya yatağının baş ucuna Kur'an-ı Kerim asılır. Veya insanlar okumayı bilmeyen, Kur'an okumayı bile bilmeyen insanlar, evde bereket olsun diye Kur'an-ı Kerim asarlar. Bunların hepsi bu ülkede vaki mi? Hepsi ve daha fazlası var. İşte bu yapılan işleri, kişi, buraya dikkat edin. Bu yapılan işleri, Allah Azze ve Celle'ye hesabı katmaksızın ne niyetle taklilsa, onu gidericidir. O musibeti yok edicidir. Ortadan kaldırıcıdır diye bizzat onu asıl yerine koyarsa o zaman büyük şirk işlemiştir çıkar yok eğer o taktığı işi o sığındığı şey veya yanında bulundurduğu o nesneyi Allah'ın izniyle bir vesiledir işte nazarı giderir Allah'ın izniyle Allah'ın izniyle bereket te Allah'ın izniyle kazadan bir adam korur diye bir vesile yaparsa bu sefer bu küçük şirk işlemiştir dinleyen çıkmaz ama büyük günahların en büyük işlemiştir. Büyük günahlar nasıl sinirlirdi? Tövbeyle. Nasuh tövbeyle. Peki Nasuh tövbe neydi? Bir, yaptığın o işten el çekeceksin. Pişmanlık duyacaksın. Bir daha asla yapmamaya kesin karar vereceksin. Ve o işin içerisinde bir kul hakkı varsa o hakkı da kulağa hak saygı olan kulağa iade edeceksin. Budur Nasuh tövbe. Yoksa Tevbe ettim Allah'ın değil. Nasuh tevbenin şartları dört tane Bir, yaptığı o büyük işi, kötü işi terk etmek. İki, bundan pişmanlık duymak. Üç, bir daha asla yapmamaya karar vermek. Dört, içerisinde yaptığı o işin içerisinde eğer bir hak varsa, başka bir kulun hakkı varsa o hak sahibine hakkını iade etmek. Evet, küçük şirk, az önce izah ettiğimiz gibi Allah Azze ve Celle'nin asıl olduğuna inanarak o sığınılan, güvenilen, dayanılan şeyi aracı yapmaktır. Allah Azze ve Celle'yi hesaba katmaksızın o medet umulan, fayda umulan veya bir zararın ortadan kaldırmasını umduğumuz nesne şey veya kişiler ise bu durumda biz o zaman küçük şirk işlemiş oluruz ki bu dinden çıkartmaz. Ama ismi küçük şirk olan bu şey büyük bir en büyüklerindendir. Dolayısıyla Nasuh tevbeyle, Tevbe ile Tevbe o bizden bağışlanmaz. Hemen şimdi bu örneğini verdiğimiz mevzulardan birisini ele alalım ve Nasuh Tevbe'ni şartlarını birleştirelim. Bir insan nazar boncuğu taksa ve dese ki bu Allah Azze ve Celle izniyle benden veya elinden veya şundan veya bundan nazarı giderir. Bu inancı ne yapmıştır? Küçük şirk işlemiştir. Yani büyük bir en büyüğünü işlemiştir. O zaman ne yapacak? Bir, bu yaptığı işi terk edecek. Yani onlar daralıcını da çıkartacak veya bereket umdu o halkayı ipi kurduları çıkartacak. İki, bu yaptığı işten pişmanlık duyacak. Üç, bir daha asla yapmamaya kesin karar verecek. Ve herhangi bir şekilde birisin hakkı geçmişse bu usla o hak sahibine de bu hakkını iade edecek ki bu dört şartı bir yerine getirince işte diyor küçük şirk diye isim verilen ismi küçük. Ama kendisi büyüklüğüne harada olan bu şey kendisinin hakkında silinsin. Kıyamet gününde, mahşer sahasında, hesaplaşma anında karşısına çıkmaz. Şirkin küçüğünden de büyükünden de Allah Azze ve Celle'ye sormuyoruz. Musa'nın rahimine Allah'ın üçüncü delil olarak zikrettiği ikinci hadis ise böyle İmam Ahmed'in müsnedinde gelmekte. Orada Ukbe bin Amir radiyallahu der ki Merfuhan yani Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in ağzıyla, diliyle Men talaga temime falah Allahu leh, Allahu leh. Yani her kim bir temime takarsa, temime neydi? İşte bazı müsadıklarımız mazarr boncuğu, sarı kastalınla korusunca çocuğa takılan altın cevşenler, şunlar, bunlar, muskalar, benzer şeyler. Her kim korunmak maksatı bir temime takarsa Allah onu korumasın ona felah vermesin ve her kim de deniz kabuğu, istiridye kabuğu veya inci gibi şeyleri korumak maksadı sakarsa Allah onu korumaz. Cahiliyede bunların hepsi yapılıyordu. İslam geldi bunların hükmünü kaldırdı. Sonra Resulullah Aleyhisselam'ın bize öğrettiği gibi İslam ilmik ilmik çözülmeye başladı. Ve şu an bu coğrafyada yaşanan veya daha genelleştirelim İslam coğrafyasında yaşanan bu tip şeyler, cahiliyenin yaptığı bu tip şeyler devam etmeye yüzdür. Bunların hepsi bu insanlar tarafından ya dinin gereği diye veya Allah katında bunlar aracı vesile diye yapılmakta takılmakta. Bu bedduanın içerisine girmekten aynı zamanda. Her kim korunmak maksat bir şey takarsa Allah'ını korumasın bir medet umarak temine takarsa Allah onu korktumdan emin etmez Veya Allah onu kurtulursa felaha erdirmesin. Bu hadiste gene az önce söylediğimiz ve elinize muhtarla e, yazarak dikkatlerinizi sunduğumuz gibi senede zayıf ancak hükmü sayı olan bir hadis. Çünkü İslam bunların takılmasını kalbin bunlara bağlanmasını yasaklamıştır. İslam'ın genel kurallarına uygun hükümler içeren bir hadistir. Cahiliye de sallallahu aleyhi ve gönderildiği o şirk toplumunda insanlar dinlerinden uzak olduğu için bugünümüzde olduğu gibi dinlerini bilmedikleri hep kulaktan duyma şeyleri din olarak algıladıkları ve şeytanın bu usta kendilerine galebe çalmasına mağlup oldukları için kalplerini Allah azze ve celle'nin dışında bir şeylere bağlayarak fayda umarlardı, zarardan korunmak için onlardan medet isterler. Yoksa Bugün arabanın eksozuna takılan at nalı, o zaman araba olmadığı için, bugün arabaya at nalına dönüşmüş. O zaman iğde ağacı o topraklarda yoktu, bu topraklarda iğde ağacı var. O zaman camdan yapılmış nazar boncukları yoktu, ancak bura şeyler var. Maksat aynı, araçlar değişti sadece, ismi de şekli değişti. Niyet aynı. Peki o insanlar şirk işliyor da o insanlar ibadet mi diyor Elbette ki değil. Çünkü inne melamal bin niyat der Resulullah Ameller ancak niyetlere göredir. Niyetin neyse onun karşılığını alacaksın. Niyetin bir iyilik yapmaksa onun karşılığını alacaksın. Ne zaman o yaptığım iş Kur'an'a ve sünnete uygunsa amellerin kabul şartı ikidir dostlar. Ameller şu iki şart olmadan asla ve kapa kabul olmaz. Birincisi, ameller Allah Azze ve Celle'nin vecihi için yapılacak. Yani ihlas da yapılacak. Sadece Allah'ın rızası, Allah'ın vecihi istenerek yapılacak. Birinci ve en başta gelen şart budur. İkincisi ise yapılan bu iş, korona ve sümlet uygun olacak. Çünkü Resulullah S.A.M. Bukhar'da ve Müslim'de muttefakun aleyh, lafzî mütevatır olarak gelen hadis der ki men amine amele ve leysa alayhim her kim bir iş yapar ve o iş hakkında bizim bir emrimiz yoksa bizimdir velayetimiz yoksa o mutlaka reddedilir reddedilmeyecektir kabul edilmeyecek. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem havzının başında beklediğini Abdest uzunlarından tanıyarak ümmetini o havuzun başına doğru çağırdığınız zikrede arayacak. Bukhari'nin üstünde. O havuzun başına gelip de bir yudum su alan bir daha ebediyen susamayacak. Yani kurtuluşlarmış Buyurur ki ümmetinden olarak tanıdığı, bildiği insanlar havuzuna yaklaşırlar. Havuzundan içecekken cehennem zebaimler araya girer onları kolundan tutar uzaklaştırırlar. Der ki onları nereye götürüyorsunuz? Onlar benim ümmetim. Çünkü tanıyor onları, abdest parıl parıl Bu insanlar din, dinini öğrenen, yaşayan insanlar. Abdest alıp namaz kılıyor bu insanlar. Cehennem i zevahinleri Resulü havz-ı içmesine müsaade etmedi. Nereye götürüyorsunuz? Onlar benim ümmetim dediği zaman da Allah Azze ve Celle devreye girer. Der ki senin vefatından sonra onlar senin getirdiğin dinle neler soktular bir bilsen yani bidat ihdas ettiler yani senin dininde olmayan şeyleri dinindenmiş gibi kabul ettiler onları aldılar yaşadılar senin sünnetini terk ettiler yani. o zaman ne der biliyor musunuz rahmet peygamberi o, öyleyse de onun uzak ol onlarda benden bidat böyle çirkin bir şey dinde olmayıp da Allah'ın ve Resulünün şeriat yapmadığı dinden yapmadığı şeyleri yine sokmak öyle kötü şey ki kişiyi cehennemlik var ve bunlardan bir kısmı ya şirktir ya büyük günahtır. Ve bidat ehlinin hali öyle kötü bir hal ki Hesu Aleyhisselam bidat ehlinin halini şirk ehlinden daha kötü gösterir. Niye biliyor musunuz? Çünkü şirk ehli bir gün gelir işlediği şirkin farkına varabilir. Bir söz, bir amel, bir ikaz veya şair olduğu bir olay onu bu şirkinden uzak tutabilir. Ama bidat ehli öyle değil. Çünkü daha ehli yaptığı işin doğru olduğuna inanıyor zaten. Dolayısıyla bu doğru mu yanlış mı diye bakmaz. Ondan dolayı tevbe etmez. İşte dine sokulan bu her şey ya şirk kısmına girer ya büyük günah kısmına girer. Biz şimdi şirk olan tarafına bakıyoruz. Çünkü bizi öncelikle şirk olan tafiri yöndürüyor. Neden? Şirk kişiyi ebedi cehennemi yapacak Allah korusun. Ondan dolayı. Öyleyse biz tevhidi ve onun zıttı olan şirki öğreneceğiz ki öğrendiğimiz tevhide aykırı bir iş. Yapmayalım veya bir söz söylemeyelim. İşte şirk ehlinin, bidat ehlinin o yaptığı işler şu an bu toplumda ve bu toplumun dışında İslam cevabı falan çoğunda işlenmekte. Dindenmiş gibi işlenmekte. Veya önemsenmeyerek işlenmekte. Nebun Aleyhisselatü Vesselam ne demişti az önce zikrettiğimiz ve dördüncü denil olarak bahsedilen hadiste burada da gene Ahmet bin Amber'in müstehinde men teallaga temimeten tegab eşreka her kim bir temime takarsa yani fayda veya zararından korunmak istediği şeyleri gidersin diye bir temime takarsa bu ne koyarsanız koyun nazar boyuncağından başlayın atmanla devam edin ne koyarsanız koyun bir teyime takarsa o muhakkak ki şirk işlemiştir. Bu şirk ya büyük şirktir ya küçük şirktir. Az önce bahsettiğim Eğer takdir teyimenin bizzat kendisinin koruyucu olduğuna veya zararı giderici olduğuna inanırsa büyük şirk işlemiştir dinlen çıkar. Yok eğer Allah Azze ve Celle'nin izniyle koruyucu olduğuna veya belaları musibetleri def edici, uzaklaştırıcı olduğuna inanırsa bu durumda da küçük şirk işler o da büyük günah Gene tevbeli herimiz hayret ediyor şey şeki işlemiştir derken kastettiği de zaten budur. Musa Allah'ın konusunun yazı e, tarzında zikrettiği beşinci delil de bir başka hadis Demniye bir hatimin rivayet ettiği ve Kuzey Yaman e, bir eylemidir. Bu da yine sıhhaten senedi zayıf olan ancak hükmen Sahih olan bir hadisi. Nedir o hadis? Hüzeyfe radıyallahu anhuma elinde humma rahatsızlığından o, korunmak maksatlı bir dip olan adam gördü ve o ipi koparttı ve Yusuf suresinde 106. ayeti tilavet etti, okudu. Nedir o ayet? وَمَا يُؤْمُمُ اَكْثَرُهُمْ بِاللّٰهِ ve وَهُمْ مُشْتِقُونَ İnsanların çoğu Allah'a inanırlar da Allah'a şirk koşarak inanırlar. Geçtiğimiz derslere de değmiştik. İnsanların büyük çoğunluğu ne yapıyorlar? Allah'ı biliyorlar. Yaratan, yediren, içiren, işleri idare eden, yaşatan, öldüren ve diriltecek olduğunu insanların büyük çoğunluğu iman ediyor. Ama şirk koşarak iman İster küçük şey, ister büyük şey. Niçin? Zelse bu ayeti o müdaalet adamın yaptığı işe red sadedinde okumuştur. Nedir o iş? Humma dediğimiz sıkma rahatsızlığı, Yani ateşli bir hastalık biliyorsunuz. Humma rahatsızlığından şifa bulmak niyetiyle bir ip takmış. Çekiyor, kopartıyor o ipi. Ondan sonra da sen bu ayettekilerden misin? Bu ayetteki ifade edilenlerden misin? Yoksa dercesine bu ayeti zikrediyor. İnsanlardan şu Allah'a şirk koşarak iman eder. Söyleyeceğim şeyler aşağı yukarı bitti. Hüküm anlaşıldı herhalde. Sonuç sadedinde söylediğiniz şeyleri özetleyecek olursak. Bizler faydanın ve zararın ancak Allah Azze ve Celle'den olduğuna iman ediyoruz. Fayda ve zararın defedilmesi, giderilmesi hususunda da Allah'ın ve peygamberinin şeriat yaptığı, kanun yaptığı, bize öğrettiği şeylerin vesile yapılabileceğini, aracı yapılabileceğini, başka şeylerin vesile yapılamayacağını, eğer yaparsak bunun şirk diye isimlendirildiğini, bizim de onu yapan olarak şirk ehlidi isimlendirildiğimizi biliyoruz. Peki, musibetlere, hastalıklara, kazalara, belalara ve bunların defedilmesine ne vesile kalınmıştır? Efendimiz Asıl Aleyhisselam bize tedavi olun ne Allah'ın kulları demiştir, değil mi? tedavi olun mesela siyah tane dediğimiz çörek otu çörek otu diye de bilmem çörek otu Allah'ın verdiği bir rahatsızlık yaşlılık dışında her hastalığa şifa mıdır? evet hadise geldi bunu Peygamber aleyhisselatü şeriat yaptı mı? yaptı Allah'ın Resulü vahiyle konuştuğu için doğru söyler. Allah Azze ve Celle'ye Kur'an-ı Kerim'de ballan bahseder bal şifa mıdır? O zaman Allahü Teala balı şifa ya bir vesile yaptı. Bakın Allah'ın ve Rasulünün yaptığı vesilelere biz sarıldık. Bir insan bunlara inanarak bal yerse, şöyle ot yerse ve benzeri bunun gibi ismi bildirilen diğer vesilelere sarılırsa Allah'ın dilediği dışında ondan mutlaka şifa bulacak mıdır? Elbette. Niye? Çünkü Allah'ın ve Teala'nın yaptığı vesilelere sarıldık biz. Bir belanın def edinmesine. O zaman Allah'ın ve Peygamber'in Aleyhisselatü yaptığı vesileleri biz vesile edineceğiz. Bununla beraber o vesileleri asıl konuna sokmayacağız. Yani bir insan çörek otu yemekle bana hiçbir rahatsızlık gelmez diye inanmayacak. Niye? Çünkü çörek otu bir vesiledir. Vesileler de Allah'ın dilediklerine fayda verir. Dilemediğine fayda vermez. Yani çörek otu asıl değildir. Çörek otu Allah'ın dilediğine fayda verir. Yine faydayı veya zararı veren Allah Azze ve Celle'dir. Yani asıl yani müsebbet diyoruz buna, Allah Azze ve Celle'dir. Diğerleri ise aracıdır. Bir insan her gün bal yese hiç olmaz. Mümkün böyle bir şey. Çünkü bal her zaman herkese tanetikta değil mi? Biz ne bu durumda? Balı bir vesile yaptı Asıl konumuna soktuk. Tevekkülümüz yine Allah Azze ve Celle olacak. Sebeplere yapışacağız. Balımızı yiyeceğiz bedek otumuzu yiyeceğiz ve tıbben faydası tespit edilen tedavi yöntemlerine başvuracağız. Mesela hacamat demiştir Aleyhisselatü Vesselam. Hacamat. Nedir hacamat? Ağrı sancı olan yerlerde pis kanın alınması, vücuttan atılması. Hacamatın birçok rahatsızlığa şifa olduğunu Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam bildirmiştir. Şöyle otu gibi. Bari, o da bir vesiledir, bir aracıdır. Ama her rahatsızlıktan da hacamat yapacak bizde hiç rahatsızlık kalmaz mı? Bu mümkün değil. Allah'ın dilediği kadar fayda verecek o vesileler aracılar. İşte bu inanç terekküldü. Yani Allah'ın ve Resulünün sebep yaptığı şeylere, aracı yaptığı vesile yaptığı şeylere dayanmak ve onları uygulamak ama işin ucunda Allah'ın takdiri vardır. Benim hakkım o, hakkım o ne dilerse o olacaktır diye kalbimiz mutmain olacak. Bunu böyle yaparsan kesin böyle olur denmeyeceğiz. Allah dilerse fayda verir, dilemezse fayda vermez diyene. Netece de gene her iş Allah'tandır. Fayda da Allah'tandır, zarar da Allah'tandır. Öyleyse biz fayda ummayı sadece Allah'tan ve onun vesile yaptığı şeylerden, Rasulünün vesile yaptığı şeylerden umayacağız. Onların, o ikisinin, Allah ve Rasulünün niye beraber zikrediyorum? Çünkü Rasulullah Sellem Allah'ın elçisidir. Nefsinden konuşmaz, kebahiresinden konuşmaz. Onun konuşması vahiyden ibarettir. Tevremler sıra itaat. Allah'a itaat ve eşdeğer tutulmuştur. Ondan dolayı Allah ve Resulü diyoruz. Allah ve Resulü'nün vesile yaptığı şeylere sarılacağız. O vesileleri aracılara sarılacağız. Ama kalbimiz bunlar Allah dilerse bize fayda verir. Veya şu zararı giderir diye inanacağız. İşte tevekkülün ismi içeriği budur tevekkül edenler sadece Allah'a tevekkül etsinler. Ayetinin içeriği de budur. Sebeplere yapışmak, hangi sebeplere? Şer'i sebeplere, dine uygun yapışmak ve Allah Azze ve Celle'ye sığınmak, güvenmek, ona dayanmak, ona kalbimizi teslim etmek. Bunu yaptığımız sürece inşallah Teala şirkin küçüğünden ve büyüğünden korumuş oluruz. Rabbimiz Azze ve Celle'den, beni ve sizleri her türlü şirkten, günahtan, fısktan, koruduğu kullarından yapmasını istiyorum, talep ediyorum. Bizleri sevdiği kullarından yapsın. Bu meclisi ilmi meclislerden yapsın. Ve dinini öğrenildiği, öğretildiği, yaşandığı bir ortam yapsın. Dersimizin sonunda ders üslubumuzu uygun olarak ismi geçen beş değerli şahsiyetin hayat hakkında çok kısa bilgiler vereceğim. İlk hadisimizde ismi geçen İmran bin Hüseyin radıyallahu anh var idi. Onun künyesi Ebu Mücehit'tir. Kendisi de, babası da sahabidir. Yani İmran da, onun babası Hüseyin de sahabidir. Dolayısıyla İmran bin Hüseyin derken biz radiyallahu anhuma diyerek hem kendisine hem de babasına Allah'ın rızasını talep ederiz, isteriz. Hayber senesinde e, Müslüman olmuştur ve Hicri 52 senesinde Basra'da vefat etmiştir. Allah ondan razı olsun, bizlere de ona komşu yapsın. İsmi ilk defa geçen değerli şahsiyetlerin ikincisi, bu hadisin kaynağı olan Müsned'in sahibi Ahmet bin Hanbel Rahimahullah'tır. O ise Ebu Abdullah künyesiyle künyenlenmiş imandır ve alimdir Fıkıh ve hadis husus, hususunda geniş bilgiye sahiptir. Vera hususunda ve sünnete tabi olma hususunda insanların en şiddetlerinden birisiydi. O sünnet ve cemaat alimleri onun dünya musibetlerine karşı en çok sabreden olduğuna ve kendisinden öncekişen değerli sahabeyi Tabi'in, tebe tabi gibi İslam'ın önderlerine değerlerine uyma hususunda ve onlara benzeme hususunda çok istekli olduğuna dünyadan yüz çeviren ve dine girmiş şüpheli şeyleri ve sünnet aykırı bilatları reddetme hususunda oldukça mahir olduğu, olduğu hususunda ittifak etmişlerdir. Kendisi bu özelliklerinden dolayı devrinin krallığına yöneticilere yaranamamıştır. Kendisini beğendirememiştir. Birçok zulme maruz kalmıştır. Kendisi Hicri 164 senesinde dünyaya gelmiştir. Devrinin Yusuf halinden ilim tayyır etmiştir. Kendisinden de oğlu Salih ve Abdullah başta olmak üzere hadislerin imamıdır çünkü. Bu iki oğlu başta olmak üzere İmam Bukhari, İmam Müslim, Ebu Davud, İbrahim el Harbi, Ebu Züratür Razi, Ebu Züratür Dumeşki, Abdullah bin Ebi Dünya, Ebu Bekir el Esrem Osman bin Sa'da Darimi ebul el-Bagabi gibi birçok değerli alim ismi şu an ilimle ve İslam'ın önderi olarak anılan birçok değerli alim kendisinden Hazret-i Şibayetine bulunmuştur. İmam Nuhari der ki o 241 senesinde böyle velayimde hastalandı ve bir cuma günü 77 yaşındayken Arabi'ne kavuştu arkasında çok değerli ilim ve alimler bırakarak tabi kavuştu Allah ona rahmet etsin Biliyorsunuz kendisi dört büyük mezhebin İmamlarından birisidir Hanbeli mezhebinin imamıdır Şu anki Hanbeli mezhebinin müntisiplerinin dışında Kendisi tamamen Kur'an ve sünneti kendisine örnek edilmiş insanları Kur'an ve sünneti yönlendiren Allah'tan ve Resulü'nden gelen Hükümlerin kabul edilmesini insanlara mutlaka telkin eden Tasubu reddeden Biz neyden kimden alırsak de ondan alın Diyerek insanları sünnete yönlendiren Çok değerli bir Ehlusun alimdir Allah ona cennetle Mükafat versin Üçüncü değerli şahıs Ukbe bin Amir radiyallahu ki Meşhur bir sahabidir haziletli bir Kişi ve fakih bir insandır Muaviye döneminde 3 sene Mısır'ın emirliğini yapmıştır Mısır'ın hükümdarlığını yapmıştır O da 60 yaşına yakın bir sene yaşamış Ve vefat etmiştir Allah razı olsun, cennetinde bizden ona komşu kılsın. İsmi geçen dördüncü değerli şahsiyet, İbn-i Ebi Hatim Rahimahullah'tır ki, ismi Abdurrahman'dır, Ebu Muhammed diye yönelenmiştir, umandır, e, hafızdır aynı zamanda, hadis hafızlarından birisidir. Cerh ve Tadil diye isimlendirilen önemli bir eseri vardır. Aynı zamanda tefsiri de vardır. 327 senesinde Rabbine kavuşmuştur, derya gibi bir ilim bırakarak arkasında. Allah'ınlarına razı olsun, ona cennetine mükafat versin. Son şahsiyet ise Huzeyfe ibn Yaman radıyallahu anh ki, o da İmran bin Hüseyin gibi bir sahabi oğudur. Hem de, babası Yaman da sahabidir. İlk önce Müslüman olan sahabilerden birisidir. Aynı zamanda ona sahibi sır denir. Sır sahibi denir Nedir bu sır sahibi lakabının hikayesi? Havuk savaşından dönüş esnasında biliyorsunuz bir kısım ayetler nazir oldu. Neden? İnsanlar yolculuktan dolayı, yolculuğun verdiği meşakkatten sıkıntıdan dolayı yaya sıcağın en şiddet olduğu dönemler Müslümanların mala şuna buna en çok ihtiyaç duyduğu bir dönemde vuku Medine'den ortalığa kilometre bir kilometre mesafe oraya yaya gidip gelmişlerdir. Ve uzunca bir süre sürmüştür. Bir ayda gidip yol almışlardır. Bu yolculuk esnasında eğlenmek için bir kısım söze dalmışlar, sahabenin bir kısmı hakkında konuşmuşlardır. Falancaya bak ne kadar göbekli, falancaya bak ne kadar çok yiyor falan diye. Bunu duyan sahabeden birisi Aleyhisselatü Vesselam'a bunu şikayet etmiştir. Aleyhisselatü Vesselam'a o şikayet etmeden önce de Allah Azze ve Zelle Cebrail Aleyhisselam vasıtasıyla bu yaptıklarından onu haberdar etmiştir Aleyhisselatü Vesselam'ı. Aleyhisselatü Vesselam'ın kendisine bu haber ulaştığını öğrenince bunu yapan bu günah işleyen sahabiler Tevuk Seferinden dönüş esnasında Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın devresinin yıllarından tutunmuşlar ve bizi affet bizi bağışla bizim için Allah'a istiğfar et e, biz söze dalmıştık eğleniyorduk işte sıkıntımız meşakkati gidermek için şakalaşıyorduk den Allah Azze ve Celle o yaptıkları işin küfür olduğunu beyansa dediğinde de ki Allah'la ayetle Resulullah aleyhissalatu vesselam siz iman ettikten sonra küfürleştiniz. Ayettenin midir işte Tevbe suresinde aklına yanlış alınırsa. Bu olayın neticesinde Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Allahu Teala Cebrail aleyhisselam vasıtasıyla o an o toplumda yaşayan münafıkların ismini bildirmiştir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem de hüzeyfe bu isimleri bildirmiştir. Bunu sır olarak saklaması şartıyla Hüzeyfe bin el-yemana Allah onut muadak bu sırrı saklamış kimseye söylememiştir. İşte bundan dolayı sır sahibi diye isimlendirilirler. Nitekim Ömer radıyallahu an bir cenazeulduğu zaman cenazeye katılan insanlara bakardı. Huzeyfe varsa cenazeye iştirak eder. Huzeyfe yoksa iştirak etmezdi. Çünkü biliyordu ki Huzeyfe münafıkları tanıyor. Münafıklar cenazeye vazı kılınmaz. O zaman Huzeyfe katılmışsa bu münafık değildir der. Daha şey hatırlardı yok katılmamışsa işte bu münafıklar oradan uzak dururdu radıyallahu anh evet Huzeyfe radıyallahu anh da Ali radıyallahu anh'ın halifenin ilk dönemlerinde Hicri 36 senesinde Rabbine kavuşmuştur Allah'ın ve babasından razı olsun onun gibi sahabenin tamamından razı olsun ve bizlere de onlara komşu kalsın. Sözün mütti Ahire davana enek hamdülillahi rabbil alamin. Hakkın Allahu ma bihammik. Şer'an la ilahe illa tasavvuh ve robil ek. Ve sallallahu ala rasulina ve nebiyina Muhammed.